الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> هدانا لهذا وما كنا الله <سؤال> وما توفيقي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ما ضلع الفجر صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم Barik lene ve elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hassanatukum bil hayy el kayyum el lazî lâ meût ve dafaat anî ve ankum eş azîm. Bursa'daki külliyeden bu sohbeti yapıyoruz. Bursa'da bulunan kardeşlerimiz yası ezanına kadar gelebilirler. Yatsı namazın cemaate yetişebilirler. daha 45 dakika var. İnşallah teravihi secde suresi ve tebareke suresiyle kıldıracağım. Bu iki sure Kur'an-ı Azimşan'daki bütün surelerden 60 hasene üstündür. Onun için bu iki sureyi bir gecede okuyan Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur. Bir de bunu Kadir gecesinde okursan nurun ala nur olur. Onun için civarda olanlar namaza da yetişebilirler. Allah Teala fazl-ı keremiyle, zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bize yardım eylesin. Bu mübarek gecelerde uzun sohbet uygun değil. Kısaca izah etmek lazım. İnna Azalna'yı okuyoruz. Efendi Hazretleri de hep okurdu. Onun tefsirini yapıyoruz kısaca. i̇nşaallah Rahman. İnna Azalna Suresi zaten Kur'an-ı Şan'da bize çok büyük bir bereket olarak inzal edilmişti. Hadi şerifte buyruluyor. Mencara, inna anzilnahu fakir nevaka ruba al kura. İnna anzilna suresinin bir kere okumuş olan kişi, Kur'an Kerim'in dörtte birini okumuş gibidir. Yani Kulliyavil kafirin suresi kadar, dörtte birini okumuş gibidir. Yani demek dört kere okuyan bir hatim yapmış gibidir. Bu mübarek surenin birçok faziletleri var. Cafer-i Sadık radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor. Kim İnna yatsıdan sonra yedi kere okursa yani her gece okunabilir de bu gece mutlaka okuyun. Ufiyemîn şerrîmâ yenzilû minessemâ ile lâz hatta yusbihâ gökten yere inen bütün belalardan sabaha kadar afiyette kalır. Yedi kere okumak bir şey değil yani kısa bir şey. Evet. Buyuruyor ki: "Velev halef tule sadaktu annaka ra'aha la yafrughu min qiratiha hatta yuktabalu bara'atun minen nar." Yemin etsem yalancı çıkmam. Yemin etsem yalancı çıkmam. Elbette sadık olurum ki inne anzelna okuyan bitirmeden cehennemden beraat alır diye. Bitirmeden yani annemim olan tabii ehliyet e göre iman imansız hiçbir şey olmaz. İmandan sonra bu surelerin böyle faziletleri var. Efendim güneş doğarken okumak takvimde güneş doğduğu görüyorsunuz şeyde cep telefonlarında şimdi güneş doğarken insan doğarken bir kere okusa Allah Teala ona 70 kere salat eder. Tülüşefte 70 rahmet yar ve 70 kere ona rahmet eder. Bir insan Yeryüzünün bu kâlerinden eğer herhangi bir kıt'a'da, yani parçada mesela ben şimdi orada oturuyorum bu ka oluyor. Şurada namaz kılacağız, bu ka oluyor. Sizin nerede oturuyorsunuz? Yeryüzünün bir yeri parçasında. Gittiniz pikniğe, gittiniz uludağa çıktınız, yaylaya çıktınız. Nereye gittin? Oturdun. Oturduğun yerde e, bir inna Enzelna okursa diyor Eşken Allah fia meleken yesaferu ile amel kıyamet. Allah oraya bir melek tayin ediyor. O oturduğu yere bir melek koyuyor. Diyor ki sen diyor kıyamet gününe kadar bu adamın günahları için istiğfar edeceksin. Ne müjdeler var ya. Şimdi kıyamete kadar niye lazım? E sen ölüyorsun ama e günahların affı için daha mahşere kadar istiğfar etmek lazım. Bu işler ancak mahşerde biter. Mahşere kadar istiğfar bitmez. E sen ölünce istiğfar edemezsin. O meleğe ettiriyor. O melek senin günahlarının affını istiyor. Çok önemli. Ve tebâdetu'n-şeyâtîn mesîrat elf Bin senelik mesafede şeytanlar ondan uzağa gider diyor. Evet. Oturdun bir yere. Hemen bir avzu besmele. Binna'n cennauku. Şeytanlar kaçsın oradan. Ama sen istiyorsun ki şeytanlarımız bol olsun. O başka. Çünkü şeytanlar kaçarsa gıybetin tadı çıkmaz, tedikodu olmaz, iftira olmaz, şarkı türkü olmaz, e, karı erkek karışık olmaz. Onun için şeytanın bol olsun istiyorsan sen bilirsin. Ateşin bol olsun cehennemde. Yok efendim sen şeytan kaçsın istiyorsan bin inne Burada böyle faziletler var. Alimler buyuruyorlar ki yani bir insanın borcu varken inne anzenna'yı nasıl okumaz aklına şaşarız diyorlar. Borcu olanlar mutlaka İnna Enzelna suresine okuma devam etsin. Hele ki güneş doğarken okusa o günün kolaylığı gelir, o günün, rızkının, bereketi gelir. Evet, hadis-i şerifte ne buyuruyor? اِنَّ اللّٰهُ وَمَلٰكَتَّهُ يُصَلُّونَ عَلٰى قَارِعًا ف۪ي كُلِّ لَيْلَةِ جُمْهَا Her cuma gecesi yedi kere İnna Enzelna okuyana, yatsıdan sonra veya işte akşamdan sonra da olur, allah Teala bütün melekleriyle beraber feyiz, rahmet ve nur yağdırıyorlar Cuma geceleri işte ihmal etmeyi unutuyoruz ya, unutuyoruz. Evet. Hatta bir hadis şerifte buyruluyor, yani ''İnne anzelna'' okumadan namaz kılanın da haline şaşarım. Yani namazlarda da ''İnne anzelna'''nın okunmasının çok büyük fazileti var. Onun için ben Havuz efendiler olsun, cami imamlar olsun, mübarek. Hatimle kıldırıyorsan, Hatimle kılıyorsan tamam, Tamam, her yerinden oku. Fakat diğer zamanlarda faziletli sureler, faziletli sureler. Sen şimdi bir sure okuyorsun, Kur'anın dörtte birini okuyorsun. İzažül cile Kur'anın yarısı, İzažül cile Kur'anın yarısı, kulü Allah'tan da öte gidiyor. Bak, İzažül cile kimse bilmez. Veladiyat Kur'anın dörtte birine muadil geliyor. E şimdi böyle faziletli sureleri okumakta hele ki böyle faziletli gecelerde çok büyük faziletler vardır. Allah Teala mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Biliyorsunuz abdestten sonra okuyorsunuz değil mi İnna'n-Zenna? <gülüyor> He? Abdestten sonra Ali Hadir Efendi babamız da yazmış Kur'an-ı Kerim'in kenarını. Abdestten sonra efendim Gümüşhanevi Hazretleri de Ramuzü'l Hadis'te bu hadise alıyor. Diyor ki abdestten sonra bir İnna'n-Zenna okusa elli sene Gündüz oruç, gece teheccüd sevabı yazıyor. 50 sene. Abdestten sonra iki kere okursa İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve Resulullah Aleyhisselam sevaplarına ortak oluyor. Abdestten sonra üç kere okursa cennetin sekiz kapısı açılıyor. İstediği kapıdan giriyor, sıttık yazılıyor. Abdestten sonra en az bir kere kelime-i şehadet çekiyoruz zaten. Ondan sonra okumanın çok fazileti var. Ve yine hadis-i şeriflerde buyruluyor. Mencara suret-i in inzelna fi laylet el kader. suresini kim okursa o temin el ecme sa Ramadan ve kamilel tel kader. Ramazan'ı oruçla geçiren dünyada ne kadar Müslüman var? Demiş. 1 milyar 800 milyon da bunun çocuğunu, matoğunu, şeyini, mazurunu çık. Yani bir milyardan fazla. Ramazanda oruç tutan ve Kadir gecesinde ibadet eden kaç kişi varsa hepsinin sevabı kadar İnne Anzelna'yı okuyan sevap Onun için bu gece bol bol okuruz inşallah. Yastan sonra yani teravitten sonra. Ben tabi secde süresiyle, mülk süresiyle kıldırıyorum ama İnne Anzelna'yı okuyoruz. iki rekatında hiç olmazsa. Yirmi rekat, iki rekatında mutlaka İnne ne okuyoruz. Bu gecenin zaten özel namazı. Yani diğer gecelerde çok uzun namazlar var. E fakat Kadir Gecesi hakkında rivatlerde böyle yüz rekat, bin rekat yok. Çünkü Kur'an tilaveti, tesbihat ve dua. Kadir Gecesi'de en büyük şey dua, dua, dua. Ayşe annemiz ne buyuruyor radıyallahu teala neha? Ben Kadir Gecesi hangi gece olduğunu bilsem, Allah'tan afiyetten başka bir şey istemem, der. Afiyet ne demek? Belasızlık. Evvela dinine, imanına bela vurmayacak. Bak 40 senede Müslüman zannetiyor zaten, adam, fazlura abancı çıkıyor. Müslüman zannediyoruz adam, Kur'an değişsin diyor, reform istiyor, bak dinine bela vurdu. Adamın imanına bela vurdu adamın. Onun için sen de dikkat et. Memlekette çok acayip din hırsızı ilahiyatçılar var. Bunlar milleti saptırmış. Bu adamların peşine gidenlerin dinine imanına bela vuruyor. Onun için biz afiyet istiyoruz. Ne demek afiyet? Allah imanımızı muhafaza etsin. Sonra canımızı muhafaza. Sonra çoluk çocuğumuzu muhafaza. Sonra malımızı muhafaza. Sonra el üstet Müslüman kardeşlerimizi muhafaza. Afiyet demek belasızlık. Onun için afiyet isteyelim diyor. Ve diyor ya Resulullah ben Kadir gecesine muvafakat edersem ne diyeyim diyor. Sahih hadis. Güli ya şunu söyle. Sen de zannedersin ki bir cilt dua söyleyecek. Bir, bir satır tutmuyor. Allah inneke' afuvun tuhibbbul afve fâfu'an Okuyalım beraber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed Allahümme inneke' afuvun tuhibbul afve fâfu'annâ Allahümme inneke' afuvun tuhibbul afve fâfu'annâ Allahümme inneke' afuvun tuhibbul afve fâfu Amin. Allahu salat ve selamı Muhammed ve ali aleyhissal. Böyle söyle. Afiyet işte. Afiyet dualarının en büyüğü sabah akşam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç terk etmez. Bak birçok dua söylüyor hadislerde. Hiç terk etmezli ifadesi birkaç tane de geçer. 1 2 3. Sabah akşam Rasulullah sallallahu aleyhi ve asla şu kelimeleri terk etmez. Bu duada efendim ben dualar kitabında da var. Dergide de sizde dergiler ulaşmış oluyor. Sayfa 91'de. 90 91 bu gece okuyun mutlaka okuyun. Allahümme ne'sel kel. Afi ve afi fi'd-dini ve'd-dünya ve'l-ahir. Allahümme ne'sel kel. Afi de fi'd-dini ve dünya ve ve'mali. Allahümme s-tur avrati ve'amr ra'ati. Manalarının da altında mülahaza edin. Ve bir üç dört satır var. Bundan büyük afiyet duası yoktur. Aşanamızı unutmayın. Bu gece Kadir gecesi bilsem Allah'tan ancak afiyet isterim. Çünkü afiyet istersen dinine de bela gelmez, dünyana da bela gelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı birileri cüzam hastası olmuş, etleri lime lime dökülüyor. Ne buyurdu? Bunlar Allah'tan afiyet istememişler, bak bu belayı bulmuşlar. Afiyet istesek hasta olmayız. Afiyet istesek iflas etmeyiz. Afiyet istesek sıkıntıya düşmeyiz. Afiyet istemiyoruz kardeşim. Du'a bilmiyoruz ya, fi dini ve dünyaya ve ehlî ve mali diyor. Bak, o duada. Sayfa 91. Ben şimdi burada her dakika her duaidesine okuyacağız, nasıl ezan oldu? Okuyun. Dinime, dünyama, eşime aileme ve malıma diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sabah akşam bunu istemiş. Sen ne istemiyorsun? Sünnete uymamanın faturası ağır olur. Sünnete ihtiva. Onun için bu duayı mutlaka bu gece özellikle. Sonra af isteyelim, afiyet isteyelim. Evliya Allah'tan bizzat da vefatdan sonra görülen çok büyük veli. Kedder Efendi Hazretleri nasıl halin kurtuldum dediler. Neyle kurtuldun? Şu dua ile kurtuldum dedi. İşte Affe ke fil mahya, Affe ke fil memat, Affe fil kubur. O da biraz uzunca dua. O da 91. sayfada var. Yani de, uzunu bir dakika ya. Ama Yaşarken da affını isterim, ölürken de affını isterim, kabirde de affını isterim, affını, affını, affını diye diye öldüm diyor. Mevla da buyurdu ki bu duana bağışladım buyuruyor. Yani çok büyük ulema evliya oluyorsun ama kurtulamıyorsun. Ahirete çıkıyorsun, bir amelle kurtuluyorsun, bir amel, bir dua, bir zikir, bir sadaka, bir hayır. Onun için belki şu cemaatte bulunmamız inşallah, şuradaki bir aminler hürmetine biz ahirete kurtaracağız inşallah. Cemaatten ayrılmayan, sohbetlere devam edelim. Asla terk etmeyelim. Zikir meclislerini terk etmeyelim. İlim meclisinden terk etmeyelim. Bak, Ramazanda ilim meclisine geldiniz. Nerelerden geldiniz? İstanbul'dan da gelen var, uzaklardan, yakınlardan gelen var. E oruç ağzına günler çok uzun. İnsanlar çoğu gelmez. Siz Allah için ilim meclisine geldiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine erdiniz. Bu mübarek 27. gecede. Aleke bişşevva ''Sen 27'yi bırakma'' buyurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o yaşlı ihtiyara. ''Her gece ibadet yapamıyorum, yaşlıyım'' dedi. ''Sen 27'yi devam et o zaman'' dedi. Ve biliyorsunuz üç gece teravih kıldırdı hayatında. Kendi evinde kılıyordu, cemaata üç gece kıldırdı biliyorsunuz. Bu üç gecenin iki gecesinde ani çıkışlar yaptı. Ama 27. gece olunca hanımlarına haber etti, çocuklarına, torunlar, bütün millete haber etti 27'nin önemine binaen. Onun için rivayetler çok, Ramazan 30 gece mübarektir, Kadir gecesi Ramazan'da bir gece ama kaç tane rivayet var biliyor musun? 40 küsür rivayet var. Ya hoca 30 gecede 40 küsür rivayet nasıl oluyor? Oluyor da vaktim yok, şimdiki izah edemeyeceğim. Bir müstakil Risale yazmayı düşünüyorum. 30 gecede 40 rivayet olur mu? Oluyor. Şöyle oluyor, 29 çekerse başka rivayet oluyor, 30 çekerse başka rivayet oluyor. Şimdi ne çekiyor bu sene? He? Bu sene Türkiye ne çekiyor? 30 muyum, 29 mu? He? 30. İyi. Allah bereket versin, 30 sayın ya. <gülüyor> tamam. 31 çekmez, merak etmeyin. O yok. Gökteki aylar, ya 29 çeker, ya 30. 28 olmaz, 31 olmaz. Bunu kafanıza koyun. Gökteki aylar. Ama güneş senesinin ayları, o efendim, lastikli gibi. Yani bir tarafa çeker, o da çekmez yani. Onun da günü saati belli de neyse. Şimdi surey Celle'ye mana veriyorum. İnşallah. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzelnahu fi lailatil qadir. İnna muhakkak biz. Mevla bak ben demiyor. Bu ben ben ben benim benim adamım benim şuğum benim buyum ne, hastalık bu. Maraz. Ben yok kâinat yaratan biz diyor, sen niye ben diyorsun ya? İnna muhakkak biz. İşte Cevrâh'ı da katıyor, melekler de devreye katıyor. E, i̇simlerinin çokluğu var, sıfatları var. İşte kurban olduğum Allah'ın böyle azametine binaen. Enzelna biz indirdik. <gülüyor> Allah. Hu onu. Neyi? Kur'an-ı Azimuşşan. Nerede? Fileyletil Kadir. Kadir gecesinde dedi. Şimdi bir ilm-i eceli'den leh mahfuza intikali var. Yaz İlk yazılması Kadir Gecesi'nde oldu. Leh-i Mahfuz'dan birinci kaç semaya inişi var. O da Kadir Gecesi'nde oldu. Sonra birinci kaç semadaki Bec-ül İzzet'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalp şerifine indirilmeye başlaması. O toptan indirilmedi çünkü. Başlaması hangi gece yine? Üçüncü inzal. Efendim, i̇kisine inzal diyoruz, birine tenzil diyoruz. İnzal toptan indirilişler, tenzil, peyderpey indirilişin başlaması o da Kadir gecesi oldu. Üçü de Kadir Gecesi'nde oldu. iletil لَيْلَتِ الْقَدِرِ وَمَا اَدْرَاكَ Kadir 3-4 manaya geliyor. Bir kadru Kıymet Şeref Şerefli Kur'an indirildi. Şerefli Peygamber'e indirildi. Şerefli Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla indirildi. Şerefli devi i Mavza indirildi. Şerefli Beytül İzzet'e birinci kat cemağdaki makama indirildi. Efendim şerefli, şerefli, şerefli, Kur'an nereye inerse şeref getiriyor. İkinci manası darlıktır. Kadir darlık anlamına ne, ne demektir? O kadar melek gökten yere iniyor ki yeryüzü dar geliyor. Aslında melekler nurani varlıklardır, birbirini sıkıştırmazlar. Ama o kadar melaike iniyor ki yeryüzü almayacak kadar. Artık hangi gecedir? Tam bu gecedir diye yemin edebilir miyiz? Edemeyiz. Edemeyiz. Ama en ümitli gecedir diyebiliriz. Yarın geceyi de ihya edin, yarını da nasıl olsa Kadir Gecesi geçti yatmayın aşağı, Mekke de yarın. Orada da milyonlar toplanıyor. Yani onun için insan uyanık olması lazım. Ne var şurada birkaç gece kaldı ya? Uyanık duram. Ben zaten uyanırım hoca efendi. Ne yapacağım? Nargile çekiyorum. Oh, keyif çeker. Zaten uyanık. Beyefendi! Eze iki buçukta nasıl kalkayım bir daha, nasıl olsa uyanıp duruyorum, dizi seyrediyorum. Hikaye seyrediyorum. Yapma kardeşim, mübarek değil Kaçırma! Aklını kaçır, bunu kaçırma! Deli, sen ma mazursun. Akıllı adam, bu, bu. böyle bir nimetin nasıl kaçırır ya? Gezer böyle, intikal eder. Said bin Cübeyr Hazretleri, tabiin ulularından Mescid-i Haram'da İbn Abbas'la beraber teravih kıldık diyor i̇bn Abbas Sonra diyor daldı biraz diyor Ayılınca dedi ki Kaçıncı gecedeyiz? Dedi ki 24. gecedeyiz Gecen perşembe Cuma bağlayan biz camideyken bir işler oldu orada 24. gecedeyiz dediler Gece Kadir gecesidir dedi Meleklerin indiğini gördüm dedi i̇bn Abbas daldı gördü Bu i̇bn Abbas yani senin benim zuhur Küşufatıma küşuf atıma benzemez yani ne yapmaz bu? He, onun için intikal eder, gezer. Ama 27. Gece ben itikat ettim, bu gecede amel ettim. Mahrum etmez, mahrumiyet yok. Ama bundan sonraki geceleri de boş geçirmiyor. Yani zaten en büyüğü bayram gecesi herkes teravih bitti diye yatıyor aşağı. Ya teravih bitti ama bayram gecesi namazı var. Onda ben. Çarşamba sohbetinde falan anlatacağım. İnşallah ur-Rahman. وَمَا اَدْرَٰكَ مَا لَيْلَةُ Habibim sana bildiren nedir ki? Kadir gecesi nasıl bir şeydir? Nedir? Yani o kadar büyük bir şeydir ki, kimse sana bildiremez. Ancak ben bildirebilirim. Şimdi sana bildiriyorum. لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرُ مِنَ الْفِشَارُ Bir Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin ay, 83 sene, dört ay, her gün oruç tutsan, her gece teheccüd kılsan, koy bu tarafa, buraya da bir Kadir gecesinde iki rekat kılanı koy, bu ondan hayırlıdır. Ya. Bu nasıl verildi bu ümmete? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şeriflerde bildiriliyor, Cibril aleyhisselam ona bahsediyor, geliyor haberler getiriyor. Beni İsrail'den bir zat, bu zatın ismi Şem'un Nebi olarak da zikrediliyor. Bazı rivadetler, İsmi diyor ama Şem'un, peygamberlerdendir, Şem'un Nebi. Bin ay, gece sabaha kadar teheccüd kılmış mübarek peygamber, sabahında da silah kuşanmış kafirlerle cihat. Seksen sene, dört ay, biliyorsun onların ömürleri uzun oluyor. Gece teheccüd, sabah cihat. Sahabe-i kiram şaşırdılar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı. Biz buna nasıl yetişeceğiz? Ey Cibril, benim ümmetimin ömrü zaten 60-70 arası bitiyor. O zaman Allah Teala bu sureyi indirdi, al sana bir Kadir gecesi vereyim. O zatın cihadından, kıyamından, sıyamından eftal olsun. Tabi peygamberlerden üstünüm anlamına gelmiyor tabi. Sebap bakımından üstün oluyor. Ondan sonra yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Ya Rabbi, benim ümmetimi ümmetler içinde ömrü en kısa olan ümmet yaptın. Bu kısa zamanda nasıl amel edecekler, neye yetişecekler? Geçmiş ümmetler bizi fazilette geçtiler. O zaman allah Teala bu mübarek geceyi verdi. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü saltanatı 500 ay. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın mülkü saltanatı, bu ikisinin mülkü dünya hakimiyeti. İki Müslüman hakim olmuştur bugüne kadar, iki de gavur hakim olmuştur. İki Müslümanın biri Süleyman Aleyhisselam'dır. Biri Zülkarneyn Aleyhisselam'dır, iki kavur, biri Buhdunasar'dır, biri Nemrut'tur. Firavun bile dünya hakim olamamıştır. Beşincisi, bu ümmetten Hazreti Mehdi hakim olacaktır, bütün dünyaya inşallah İslam'ı hakim kılacaktır. Onu bekliyoruz. Zaten ona kaldı işimiz, dünya karıştı, çarşı pazar karıştı. Allah hayırlı sahip gönderse. Amin. Amin. Allahümme. Şimdi, Kadir Gecesi binadan hayırlıdır ne demek? 500 ay Süleyman Aleyhisselam dünyaya hükmeder. 500 ayda Zülkanen Aleyhisselam yani 40 küsür sene, 40 küsür sene. Topla 83 sene küsür. Ey ahir zaman ümmetleri, ben size bir gece verdim, onda bana ibadet edin. Dünyaya hakim olan iki büyük peygamberin hükümdarın Zülkan Aleyhisselam açsam ihtilaflıdır. Onun ona hükümdar diyebiliriz, ama büyük velidir, salih bir zattır. Bu iki zatın bütün dünya hakimiyetinden sizin için daha değerli olsun. Çünkü onların mülkü bitti mi? Bitti. Ama ibadetleri, amelleri kaldı mı? Kaldı. Size bir gece veriyorum, bütün dünyayı seksen sene yönetmenizden dahil, ibadetinden de kayırlı, saltanatından da kayırlı. Onun için kaçırmayın allah Teala, bize işaret buyuruyor. Genetzelül Meleği melekler iner de iner, iner de iner. Efendim daha melekler iner. Bu bir hadisleri okuyacağım. Var ruhu, ruh da iner. Şimdi ruh nedir? Bazı alimler diyorlar ki ruh meleklerden bir taifedir, özel bir cemaattır. Diğer melekler onları göremiyorlar. Ancak Kadir gecesi dünyaya inerken gözüküyorlar onlar. Başka hiçbir gece meleklere bile gözükmüyorlar. Böyle bir taifedirler. Güneşin batmasından başlarlar, eğer bu gece Kadir gecesi ise akşam ezanıyla inmeye başladılar. Bu iniş çıkış nereye kadar devam edecek? İmsak vaktine kadar devam eder. O seher vakti var ya seher, imsak. İmsak ne demek? İşte şimdilik ezanlar okunuyor. Normalde ezanlar o saatte okunmuyor da, Ramazan diye o saatte okunuyor şimdi. O dakikalar çok nazik ve hassas saatlerdir. Şimdi takvime bakıyoruz, zor gidiyoruz. Ebu Yâzı Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden otururdu, bütün ulema, fukaha, sahuru yerlerdi. Onlara zaten kuzu eti, kebap, canı ne istiyorsa binlerce kişi gelirdi herkese kerametiyle. kerametiyle. Kendisi acı bir ot yerdi, asla hiçbir yemek yemezdi. Onlara da kuş sütü kurucu, yedirirdi, yedirirdi, yedirirdi. Abdülkadir Geylani'nin ayarındadır. Abdülkadir Geylani demiştir ki: "Dünyada benim zamanımda bir kişi var. O da Mağrip'te Fas'tadır. Siyahtır, uzun boyludur. Ebu'ya künyesi Ebu'aza, Yelnur'dur." Böyle tarif etti. O mübarek zat oturdu böyle. Onlar işte Arapça da çok bilmezdi. Lisanı Berberî idi. İşte onların anladığı şekilde konuşurdu onlara yin yin yin. Onlar diyorlar ya imsak oldu falan, yiyin yiyin yiyin. İmsak oldu mu ya? Şüpheleniyorlar şimdiki gibi takvimde yok, şey yok, cep telefon. Çıkıyorlar giriyorlar, yola biraz, çıkıyorlar geliyorlar. Böyle dururdu, doğdu derdi. Bir çıkarlardı, alenen ufukta çizgi görürlerdi. Allah Allah derler. Biz bakıyoruz göremiyoruz, bu mübarek nasıl göremiyoruz? İmsak vakti arşın altından bir rüzgar eser. O rüzgar ancak peygamber ise, o Anı hisseder bir de sıttıklar fark eder. Şimdi peygamber kalmadı. Sıttıklar var mı? Var. Ahir zamanda Kur'an ve sünnetle amel edenlere 50 sıttık ecri var. Uzun bir hadis çok okudum size. Sıttıklar var. Sıttıklar taklına bakmadan fark eder. İşte o saat arşın altından rüzgar eser tam kabul saatidir. Yani tabii gece bitiyor. Gün giriyor, tam seherlerde istiğfar saati eder. İnşallah bu gecede, zaten orucu bitirdiğiniz andır, gaflet etmeyelim yani. Gaflete vakit yok, zaruret var. Zaruret kadar yemek, zaruret kadar içmek, zaruret abdeste çıkmak, zaruret bu kadar. Zaruretin dışında, gel bir laklak yapalım, gel bir laflayalım, gel bir dırdırdır edelim, kaçırıyorsun. Aldılar yükünü, gittiler. Kervan gitti, ahireti kazandı adamlar. Sen burada geri kalıyorsun kardeşim, yapma bunu, kendine yazık etme, tevbe et ya, dönüş yap. En fazla da bizim Müslümanlar, cami cemaati kadar dedikodu kıymeti sevenleri yoklar. Dır, dır, dır, dır, dır. Ya konuşma, Şadırvan'da konuşuyorsun, Cami'de konuşuyorsun, Kabe'de konuşuyorsun, Ravza'da konuşuyorsun ya. Ya Medine'de, Ravza'da bile dır, dır, dır. Bizim Türkler, nerede birbirini bulursalar konuşuyorlar ya. Ya dünya kelamı konuşma kardeşim, nazik saatler. Cami dese, harem dese şurda, şurada. Seher vakti bilmem ne. Mevlânî der diyor, var mı afis diyen? E vakit doluyor. Mübarek Kadir gecesi ise kaçırıyorsun bir daha. Bir sene yok, seneye kimse. İstifade edelim. Birbirimizi meşgul etmeyelim. Meşgul etmeyelim. Bak evliya Allah öyle derler. Böyle uzaktan bir adam ki inşallah beni görmezlermiş. Böyle kaçarmış yani. Aman gelip de şimdi benim cüzümü okuyorum, dersimi içerim, beni konuşturmaz. Biz olsak hem Kur'an okuruz, hem de böyle bakınırız, hem de adamı çarptık. Aa bizim Yozgat'tan gelmiş, efendim şeyde görüşelim, Kabe'de buluştuk. Aa gel, ya kardeşim kaç bin dolar verdin, parana yazık Kabe'ye geldin. Sen Yozgat'ta görüş, İstanbul'da görüş, tamam mı? Birbirinizle orada görüşür. Harem'de görüşüp de meşgul etmeyin birbirinizi, zaten vaktiniz kısa. İstanbul'da görüşülecek şey niye Kâbe'de konuşuyorsun yani? Ama nefis şeytan durmuyor. Diğer milletler bu kadar yapmıyor. Bizim millette çok var. Ruhtan iner diyor. Ruh, bazı rivayetlere göre meleklerden öyle bir melektir ki çok büyük bir melektir. i̇bn Mesut adı radıyallâh'ın buyuruyor, göklerden, yerlerden, dağlardan ve bütün meleklerden büyük bir melektir. Ruh isminde bir melek var. Bu melek dördüncü kaç semadadır, her gün 12.000 bin tesbihat yapar. allah Teala onun her tesbihinden bir melek halkeder. O melek kıyamet günü tek başına gelecek, bütün alemler saf olmuş, o melek tek saf olacak. Dolduracak tek saf. Amme suresinde ne diyor? يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَّ Meleklerin hepsi bir saf, ruh tek başına bir saf. Öyle büyük bir melektir, Efendim Hazreti Ali Efendimiz de buyuruyor. Çok büyük melektir, 70 bin yüzü var, her yüzünde 70 bin lisanı var, her dilinde 70 milyon lugatı var. Dil, dil, lehçe, 70 milyon. Şu insanlara bu kadar dili konuşturan Allah Teala, karşıki köy bu köyü anlamıyor ya. Meleğe vermez mi? E, ne şaşırıyorsun? Bütün lügatlarla Allahu Teala'yı tesbih ediyor. Allah Teala her tesbihinden bir melek kalka diyor. O melek kıyamete kadar meleklerle uçuyor. Yani Mevla meleklerin tesbihatından da melek yaratıyor. Allah Allah. Bu kadar meleğin nereden oluyor işte meleğin tesbihatından melekler yaratıyor. Kurban olduğum Allahu Teala. O mübarek melekle geliyor. Ya bu dünyayı nasıl olacak ya? Kadir gecesi geliyor sığıyor. Elinde bir sancağı var, sancak bin senelik mesafe, e, o kadar büyük olursa sancakta ona göre olur değil mi? Bizim gibi bir buçuk metrelik ortalama adamların sancağımız da ona göre oluyor. Sancağı nereye diker? Kâbe'nin üstüne diker. Eğer Allah Teala izin verse diyor, gökleri yerleri bir lokmada yutar diyor. Allah Allah! Diyorsun ki, yok kara delik, yok ak delik, bilmem ne, deliye bir giriyor koca gezegen gitti. Dünyadan kaç kat büyük şey girdi bir deliğe gitti. E ya. Allah'ın ne mahlukatı var. Bir anda yutar yani hepsine. Onun için oruç da iner. Fiha o mübarek gecede. Bizdir Rabb'im. Rablerin izniyle, emriyle, hükmüyle minkul emrin. Her işten dolayı, her işte demek bu seneden başlıyor. Bir daha seneki Kadir Gecesi'ne kadar olacaklar, bitecekler, ölecekler, doğacaklar. Efendim, hacca gidecekler, isimleri yazılanlar, mühürlenenler, tam hasta olacaklar. Yeller, seller, zelzeleler, afetler, işte şimdi seçimi kim kazanacaklar, kim kaybedecekler, birinci tur, ikinci tur meseleleri falan. Hepsi Kadir gecesinde mühürleri vuruluyor. Sen de zannediyorsun ki, ben vurdum mühürü zannediyorsun. Mevla vuruyor mühürü. Tamam mı? Şimdi, e sen bunları Berat gecesi de söylüyorsun. Kadir Gecesi biz de şaşırttık hoca ben. Hiç şaşırtma. İbn Abbas radıyallahu anhu bu müşkilatı çözdü. Kur'an'ın tercümanı odur. Çünkü Berat Gecesi'nde "Fiyahu furukun kullen hakim" her önemli iş o gece fark edilir, fazl edilir. İbn Abbas diyor ki bu takdirler Berat Gecesi yapılır. Allah'tan Berat Gecesi işte kesin 15. gece. Orada bir rahatlığımız var. Orada iş biter. Yalnız görevli meleklere teslimat ne zaman yapılır? Kadir gecesi teslimat yapılır. Anladım. E bu gecede duanın faydası var. Var kardeşim. Meleğin eline yazılıp verilen bile dua ile geri dönebilir. Levh-i mahfuz'a yazılan bile dua ile silinebilir. Ancak Allah'ın ezeli ilmi değişmez. Çünkü o yanlış bilmez. Ama oraya meleklere yazdığına bile dur. Hazrail aleyhisselam geliyor seni almaya. Dur. Ne oldu? 30 sene uzatma var. Niye? Yolda giderken sadaka verdi bir fakire. Bu işleri biz bilmeyiz. Onun için Azrail Aleyhisselam'a da adam rüyada gördü. Değil mi? Rüyada görmen yok. Yakında göreceğiz zaten ama birisi rüyada gördü yani. Bana ne zaman geleceğin dedi. O da yaptı böyle. Kalktı gitti bir hocaya. Dedi beş senen kaldı. Öbür hoca dedi beş ayın kaldı. Öbürü beş gün Dedi daha gitmeyin bari 5 dakikan kaldı bari şahit getirelim gidiyoruz dedi. Dediler ki İmam-ı Azama git kafa yiyeceksin dediler. İmam-ı Azam sağ, Ebu Hanife Hazretlerine gitti. Dedi ki ne telaş yapıyorsun ya? Azalhasem sana dedi ki ben ne bileyim senin ne zaman öleceğini? Muğayyebat-ı Hamse beştir, ancak Allah bilir beş şeyi dedi. Bana ne zaman veriliyor? Vakti gelende herkesin bir yaprağı var Sidretül Muntada. O yaprak düşer. Azrı Aleyhisselam bakar, yaprak düştü mü senin kafana biner. Ya! Ne zaman gelecek belli değil. Allah iman selameti nasip eylesin. Amin ya Rabbi alemin. Selamun hiye. O gece selamdır, selamettir. Kadir gecesinde kimse hasta olmaz. Hasta olmaz şöyle. Hastalık başlamaz yani. Bir hastalık gelmez kimseye. Mesela adama birden kanser geliyor, birden şusu oluyor, bu bir hastalık çıkıyor. Kadir Gecesi'nde hastalık belirmez, şeytanlar salınmaz, hayırlar yağar, bereketler yağar, rahmetler yağar. Efendim, köpekler avlamaz diye de rivayet var ama bu köpekler şaşırtmış biraz, her gece avlıyorlar kardeşim. Ben bilmiyorum, zamane köpeklere, zamane insanları, haram mamalar veriyorlar köpeklere, köpeğin de takvimi bozuldu yani. Ama kitaplarda böyle rivayetler var. Yani Kadir Gecesi hakikaten selamettir, huzurdur, sükündür, sekinettir, fırtına, murtuna, şubu, olmaz. Zaten baktın ki hara küre, fırtına, gök gürültüsü, şimşek, yıldırım, anna ki Kadir Gecesi değil. niye? o gece selamdan başka, selametten başka, bir de melekler çok selam verirler. Şimdi o hadiste göreceksiniz. Hatta mutlâ'l fecrî, imsak olana kadar. Şimdi... İki tane hadis-i şerif rivayet edeceğim size inşallahü rahman. Bir hadis-i şerif Beyhaki Şuabü'l-İman'dan rivayet. Uzun bir hadis-i şeriftir. Bir kısmını bayram gecesi ile alakalı o zaman okuyacağım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz yine İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edilen uzun bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki Feiz yake ile Leyletül Kadir <gülüyor> Kadir gecesi olduğu zaman yemrullah <gülüyor> Cibril Allah Cibril'e emreder. Fehbidu fi kubbetin minel malaike. Meleklerden büyük cemaatlerle iner. Maulivar <gülüyor> ahdar yanında yeşil bir sancak olur. Bazı rivayetlere göre ruh kimdir? Demin dediğim büyük bir melekten bahsediliyorum ama bazı rivayetlerde de ruh başka de Ruhul Emin diyor Cibril'e. Cebrail Aleyhisselam'dır. ''Yanındaki yeşil sancağı feyrku ve alâ zâhri l damına, tavanına diker. ''Ve <gülüyor> levşid tümü et Hz. Cibril'in 600 kanadı vardır. ''Minhâ cenâhan lâ anşûr'ûmâ illâ fîle ettil ''İki tane kanadını hiçbir gece açmaz, sadece Kadir gecesi açar.'' Onun için ben geçen bir sohbette ne dedim? Özel bir cübbeniz olsun, özel bir sarığınız, özel bir elbiseniz, belki donunuzdan Enteriniz kadar giydikleriniz özel koyun sadece Kadir gecesinde giyinin sonra yeniden yıkayın koyun kaldırın her gün onu giymeyin. Bazı sahabe böyle yapıyorlardı. Niçin o başka günlerde içinde günah demiş olursun, bilmem ne bunlar bereketin kaçar. Bereketin kaçar. Onun için Hazreti Cibril iki kanadını bu Kadir gecesine özel açıyor bak. Demek sen de bir özel bir şeylerin olsun Kadir gecesinde kullandığın. O, bu cüe şey tazimden, hürmetten gelir. Fe Rumafit ilkelleyeli. Fuycuavlendmeçti kavılmakları. Bir kanadını açar doğuları aşar, bir kanadını açar batıları geçer. Ve bu cüe cibril elmelereki fiyazilim. Cibril melekleri yayar, dağıtır. Haydi bakalım. İşiniz nedir? Ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Duallarına amin diyeceksiniz. günahkarların affic istifar edeceksiniz. Bir de selam vereceksiniz. İşte o gece selamdır. Selam vereceksiniz. Kime selam vereceksiniz? Ayakta namaz kılana, oturarak namaz kılana, zikredene, Kur'an okuyana efendim selam vereceksiniz. Bir de elini tutup musafaha edeceksiniz. Sen de şimdi bu hal yakalanmaklık bir haldir. Bazıları bu hali yakalıyorlar. Meleklerin musafahasını nereden anlıyoruz? Gözüne bir yaş geliyor, içine bir efendim, hal geliyor tüylerin bir diken diken oluyor, ürperti geliyor. O zaman dua yüz kabuldür. Meleklerin selamına mazhar olduğun vakittir. Allah Teala cümlemize Kadir Gecesi'ne muvaffakat nasibi eylesin. Amin. Çünkü o geceyi kaçırırsak menhuru mekhayra fe hurim.'' Kadir Gecesi'nden hayrından mahrum olan gerçek mahrum odur diyor. Bütün hayırları kaçırmıştır. Şimdi her gece teravih kılan kaçırmamıştır. Her gece yatsıyı sabaha cemaatle bile kılsa kaçırmamıştır. Öyle mi? Yani teravih çok büyük iştir. Her gece kılan garanti rastladı. Garanti rastladı yani. Bu şüphesi yok. Ama yatsı sabah namazında cemaatle işte her sabah kılabilseydi, gecenin tümünü heyyaydı. Ama tabii ki fazla dua etmek, fazla zikir için teşvik oluyor. Bilmekte fayda var. Aramak lazım. Fevsellimune melekler selam verile. Alâ külli Ayakta namaz kılana selam verilir. İnşallah teravide bize rastlarlar, ayakta. Ve kaidin kahiyyatta rastlarsalar, oturarak namaz kılana selam verir. Ve musallin namaz kılana selam verir. Ve zâkirin zikredene selam verirler. Ya hep namaz mı kılacağım kardeşim, biraz yoruldum, oturuyorum, Kur'an okuyorum. E Kurancık en büyük zikirdir, selam verirler. Ya, Sübhanallahü ve bihamdi çekiyorum, en büyük zikirdir, zikredene de selam verirler. Ya savurda ben yemek yiyorum, ya mübarek savur yemeği sünnettir, en faziletli amellerdendir. Sahurda da gelir selam verirler. Niye selam vermezsin? Niye yemek yiyorsun o saatte? Oruç tutacaksın de yiyorsun. <gülüyor> Onlarla musafaha derler. Ve yemmünün ala duayim. Dualarına amin derler. Yani bir melek, özel melekler gelecek. Sen dua diyorsun, amin diyecekler. Bu redd olur mu ya? Hatta yat bual imsak İmsak çıkana kadar bu devam edecek. Böyle. Göklerden yerlerden. Gelenler gidenler inenler çıkanlar aman ya Rabbera ne devri daim var yani. Feyda Talal Fecir imsak olduğu zaman işte üç buçuk falan şimdiki saat bizim buralar işte İstanbul bursa falan birkaç dakika oynuyor. Ne Cibril? Cibril seslenir Ya Maşar al ey melekler cemaatleri o onların komutanı amiri emiri El Rahil gidiyoruz gidiyoruz yolculuk yolculuk her şey göklerdeki semavat tabakatına mi? makamlarına gidiyorlar hadi gidiyoruz fekulune <gülüyor> melekler derler ya cibril ma Allah fi haval mislimin biz bu kadar istifar ettik dua ettik amin dedik ee, Allah bu müslümanların ihtiyaçları, muratları var. Herkes bir dualar yapıyor. Allah ne yaptı bunlara diye sorarlar. Min ümmeti Muhammed. Ümmeti Muhammed'in işleri Dua etmek lazım. Onca alimler diyorlar ki, hem kendine dua hem Müslümanların mühim meseleleri için dua edeceksin. Bak dün gece bana, saat iki iki buçuğa kadar geldiler, Doğu Türkistan uleması geldi. Büyük insanlar, hepsi alim. Yemen mezunu, üniversiteleri bitirmişler, alim adamlar geldi. Oradaki bir eski medrese müderrisi geldi. Adamlar, bak siz burada rahat rahat oturuyorsunuz, siz derken ben sizden rahatım. Yani yiyoruz, içiyoruz. Adamlar perişan olmuşlar göçe mecbur olmuşlar. Şimdi diyorlar 20 bin mescid yıkıldı. 20 bin Çin gavuru, 20 bin mescid yıkıldı. 88 yaşında bir zat geçen gün Evliyaullah'tan işte şey Efendi hapiste şehit edildi. Geçen hafta yine bir tane alim 82 yaşında şehit edildi. Bütün ulema Kur'an yasak, ibadet yasak, sabahın sekizinde topluyorlar, yemek yediriyorlar oruç tutmasın diye içki içiriyorlar, ona kadar bırakmıyorlar. Ondan sonra gidersen git. Oruç yok. Durum bu. Yani adamlar, dedim bunun belgeleri var mı olabilir işte bazı çekimler, Çinliler kendileri koyuyor. Adamı hapse atıyorlar, hanımının yanına Çinli bir adamı tayin ediyorlar. Görevli, Çinli adam, ona tecavüz ediyor, kızlarımızı diyor, beğeniyorlar, hemen alıyorlar. Kızlarımızı alıyorlar. Kadınlarımıza musallat oluyor çünkü hapiste millet. Her yer hapishane yapmışlar, bu İpek yolu projesi oradan geçiyor diye asimilasyon yapacaklar işte orayı işgal edecekler zaten Rusya yardım etmiş o zaman işgal ettirmiş bunlara Doğu Türkistan ilk İslam devleti, Türklerin ilk İslam devleti, Türklerin Efendim, bu insanlar orada Kur'an okuyamıyor, zikredemiyor Yahu o kadar korku içinde yine bir Kur'an okumak için yalvarıyorlar, canları bağısına Kur'an okuyorlar, namaz kılıyorlar Oruç tutmak yasak. Biz burada her şey serbest. Yatmışık aşağı ya. Ya Allah sorar, başımıza bela gelir. Bu rahatlık bize battı. Bu Müslümanlar unutmayalım. Bunlara dua edin. Ben dedim ne geliyor senimizden işte bir belgesel mi belgesel bir şey hazırlayacaklar televizyonda arkadaşlar. Çok büyük dertleri var. Allah Doğu Türkistan'a yardım eylesin. Allah Çin Gavurunun zulmünden halas eylesin. Allah zalimleri zalimlere, kafirleri kafirlere taktırsın. Allah Amerika'yı onlara, onlara, onlara musallat eylesin. Allah birbirine güçlerini harcatsın. Allah Müslümanları sıyırsın allah Teala. Bumbarek gece hürmetine, 27. gece hürmetine, inecek Kadir Gecesi'ne, melek i Kiram hürmetine, Ruhulemin hürmetine, Cibril Emin hürmetine, Ya Rabbi kurban olduğum, biz, Çin'den kimse baş edemez, Amerika'yla kimse baş edemez, ancak sen baş edersin ya Rabbel Alem. Bu iş senin kudretin elindedir. Allah'ım bir anda bitirilsin bu işi. 35 milyon Müslüman inim inim ırzları, namusları, perişan ol. Yardım eyle ya Rabbel! Şimdi, bu dertler varken insan yani üştahı kaçmalı, uykusu kaçmalı, keyfi kaçmalı. Ben 3-400 400'lü şekerim yani. Böyle cayır cayır yanıyorum ama adamların bir dertleri var. Ya bu dertleri dinlemeden olmaz, ilgilenmeden olmaz. Bak Türkiye'de kaç tane dernek kurmuşlar. Allah muvaffak eylesin. Alimler derneği kurmuşlar. Alim olmayan üye yok. 70 tane ulema hepsi büyük o alim. E şimdi bunlar topla. Daha biz ehli sünnet hocalar bir ulema heyeti kuramadık. İki toplantı yapıyoruz, üçüncü de öbürü korkuyor, öbürü resim vermeyelim, öbürü tweet atmayalım. Ne yapıyoruz biz ya? Biz ne yapıyoruz? Şeriatı muhafaza için toplandık. Bizim siyaset değişimiz yok. Riyaset değişimiz yok. Particilikle derdimiz yok. Biz millete din anlatacağız. Bizene partiden pırtıtan ya. Herkes kendi bildiğini yapsın ya. Yani. Milletin aklı yok mu? Ama üç hoca bir araya gelip ehli sünnet heyeti kuramadık. Onlar burada gurbette 70 alim toplanmış, heyet kurmuşlar. Allah mübarek eylesin. Amin. Darısı bizim hocalarımızın başına. Amin. Biri dama girmiyor, biri damdan çıkmıyor. Öyle olur mu ya? Şimdi biz birlik olsak Doğu Türkistan'a da yardım ederiz, Filistin'e de yardım ederiz, Yemen'e de yardım ederiz. Türkiye büyük güç velakin lakin Yahudi masonlar bizi perişan etmişler. Allah şerlerinden muhafaza edin. Ehli sünnete birlik beraberlik nasip edin. Şu bidat eğlinin televizyonlara çıkacak yüzü kalmaması için, şu ilahiyattaki bidat elinin şu. Artık her şeyi inkar etmeye başladılar. Kur'an'ı bile değiştirmek istiyorlar. Bunlara fırsat verenlerin de, bunların da bütün gücünü, kuvvetini Allah iptal eylesin. Amin. Onun için duaları tutturacağız inşallah. Bu memlekette öyle eli sünnet dışı borazan kimse öttüremeyecek inşallah. Bu ne ya? Müslüman mahallesinde salyangoz atıyorsun. Hacıyım, hocayım çıkmış oraya. Kader yok, şu yok, bu yok, reform lazım. Kur'an eskisi gibi amel edilemez. Sen kimsin ya? Allah'ın dini, Allah'ın gitti bize ya. sen. Bizim dinimizi mi değiştireceksiniz ya? Her gece birilerini çıkarıyorlar, bazı kanallar. Bunlar, dinlemeyin diyorum ama ne yapacak bir Dinleyen var. Şimdi, melekler soruyorlar, ''Ey Cibril, bu kadar Müslümanların hacetleri var, dilekleri, duaları ettiler sabaha kadar. Allah ne yaptı bunlara?'' diyorlar Cibril Aleyhisselam'a. Hz. Cibril diyor ki, inna Allah nazara ile fiyâdî leyleti fe'afan ve gafara lehum arba.'' Allah bu gece onlara özel nazar etti. Allah Teala onlara özel tecelli etti, bütün ümmetin günahlarını işte sizin de dualarınız, istiğfarınızla affetti, mağfiret etti dört kişiyi müstesna etti. Dört kişiyi Kadir gecesinde bütün melekler duası af olmuyor. Bu dördü de müslüman tabi gavurun affını zaten melekler gavurun affını istemez. Allahu Ekber Allahu Ekber Melekler ne diyorlar dualarında? فَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ وَقِيمَ عَذَابَ الْجِحَنِ Dikkat! Bu meleklerin duasıdır. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Melekler bizim için ne dua diyor? Ya Rabbi iman edenleri mağfiret eyle. Demek imansızlara af istenmez. İki, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Senin yoluna uyanları mağfiret eyle. Ne demek bu? Kur'an'a, sünnete tabi olanlara dua diyorlar. Ehli sünnete Allah'ın yolundan çıkanlara dua. Yok! ''Ve qim azâbel cehîm'' Onları cehennem azabından vikaye eyle. Amin Allah'ım salli alâsıl Muhammed ve ala Resûl-i Eşhedü en la ilahe illallah. Dediler ki ya Rasûlullah, bu dört kişi müstesna olan kimdir? Buyurdu ki, müdmin hamr, şarap içmeye devam edenler. Allah Allah! Bu içki, şarap derken bunun rakısı da birası da sarhoş edici, müşkırat, hapları, mapları, oyunu esrarı, hepsi aynı tasnife tabidir, hepsi haramdır. Ve şimdi tevbe edersen, اشهدü ellâ ilâhe illallah, şimdi tevbe edersen, şu saatte tevbe edersen, bu mağfirete girersin. Kapı açık. Ama bak imsa kadar. İmsak oldu, sen bir daha içmemeye karar vermedin, içtiklerine de tevbe etmedinse, İstisna, sena af yok. Onun için yani varsa böyle bir alışkanlığı olanlar, dinleyenlerimizden olur, çevrelerimizden olur. Allah onlara da tevbeine suh nasuh nasip eylesin. Amin, amin. amin. Allah'ım. Amin Ya Rabbel alemin. Onun için bir adam hem de Ramazan'da içki içmiş, aşağıdü ve la ilahe illallah, sarhoş olmuş, ondan sonra gitmiş eve, eve, Annesi de ona ne bu halin, tevbe et, bilmem ne biraz vazetmiş etmiş, etmiş, anasına da sinirlenmiş, sarhoşya bir itmiş annesini, tandırın üzerinde de ateş varmış, kadıncağız yanmış, eski bu çok, Malik ibn diner zamanı. Ondan sonra ayılmış, pişman olmuş, anasını ölmüş, tevbe tevbe tevbe kırk sene, Uyku yok, ağlamak, sızlamak, devamlı oruç, devamlı zikir, devamlı tevbe, devamlı istiğfar, 40 sene Malik İbn-i Dinan Hazretleri, çok büyük veli Bir sene Arafat'talar Bu kişi de Arafat'ta o zaman Dua diyor Arafat'ta vakfede, Ya Rabbi işte bütün Arafat hac hacıları kabul eyle, affeyle, mağfireyle vesaire vesaire vesaire O gece mana alemi ona keşfediliyor Mevla ne yaptı bu Arafat'taki hacıların, amellerini, haçların? allah Teala tarafından nida geliyor. Senin de duan bereketiyle, ey Malik i̇bn Dinar, bütün Huccac'ı affettim, Muhammed Belhi müstesna, diyor. Muhammed Belhi kim diyor yani? Sonra cemaatler toplanınca başına, diyor ki ben böyle bir zuhurat gördüm, herkes mağfiret oldu, Muhammed Belhi diye biri var, o af olmadı, diyor. Bu kimdir, nedir, ne yapmıştır diyor ya. Bu kadar dua ettim ben diyor. Ondan sonra o adam çıkıyor diyor ki. Yahu diyor 40 senedir anlımız postunu secdede soydum diyor ya. Ne yapayım diyor daha. 40 senedir tevbe etmişim. Hala olmuyorum diyor. Sen ne yaptın diyor ya. Ne yaptın işte sarhoşluktan anamı yittim. Ateşe gitti kadın. Mevla başlamıyor. Hele ki Ramazan'da olduğu için çok büyük bela, çok Sonra Malik İbni Dinar Hazretleri Allah'a ediyor. Ya Rabbi bu adam ne yapsın, sen tevbe kapısını açık tuttun, bu daha ölmemiş, 40 senedir ibadet ediyor. Dua, dua, dua, sonra yine ona bildiriliyor, o mübarek zata. Ahirette anası ona hakkını helal edecek de öyle cennete girecek buyuruluyor yani. Tevbe kapısı açık yani, açık ama bazı işler var ki adamın telafisi yok. Onun için içki içen müstesna. Vakkuval, ana babasına karşı gelen, yapmayın ya, bu yeni nesil çocuklar çok terbiyesiz ya, çok terbiyesiz ya. Ana babasına öf demeyecek. sesini yükseltmeyecekken ne terbiyesizler, affedersiniz ya, salaklar, manyaklar havada uçuşuyor ya. Anasına babasına ya. Yapmayın böyle işler, ana baba affedicidir, şudur budur ama Allah affetmez. Terbiyeli olun, edepli olun, ana baba, Allah'a şükürden sonra ana babaya teşekkür geliyor ya ana babasına karşı gel meşru isteği meşru. Meşru ne demek? Şeriat'a uygun isteğin. E para istiyor. Varsa vereceksin. E yoksa ne yapasın? Değil mi şimdi? Meşru isteklerini vereceksin dedi. Bana Bağdat Caddesi'nde daire al. E benim Gazi Osman Paşa'da dairem yok. Anne ne yapayım yani şimdi? Ha o başka bir mesele. Ama varsa vereceksin yani olandan ikram eder. Meşru. E sen evimi kiliseye götür beni. götürmeyeceksin. Ama kiliseden çıktım oğlum eve götür eve götüreceksin çünkü eve gitmek meşru kiliseye gitmek gaydi meşru mesele bu şerata uyan şeylerinde elinden gelen yapacağız karşı gelmeyeceksin terbiyesiz konuşmayacaksın gönlünü hoş vakat vaka doğru akraba ilişkilerini kesen mesaj telefonla da olsa mutlaka küs duruyorsanız küs her kandilde teyzemi arayamadım halamı arayamadım bu sulayra'yı kesmek anlamına gelmez. Ama hiç aramıyorsun, küssün, küs. selam yok, sabah yok. Bu af olmaz. Mutlaka akrabalar aranacak, sorulacak, selamlaşılacak. İşte neyse, elinden geldiği şekilde ikramlar yapılacak. Ve bir de müşahin affedilmeyecek. Dediler, ya Resulallah müşahin kimdir? Buyurdu, vel musarim, musarimdir. Dediler, musarim kim? Musarim, kin tutan. Müslümanlara kin tutan. Bunların başında şia fırkası geliyor, çünkü bunlar Ebubekir, Ömer, Osman efendilerimize ve sahabe-i kiramın tamamına kim ve nefret besliyorlar ve hiç birini sevmiyorlar. Sahabeyi sevmeyeni Allah asla sevmez, asla sevmez. Şu anda ehl sünnet dışı fırkalar, ehli i bit'at fırkaları müşahin mefhumuna giriyor, kaderi inkar eden, alın inkar eden, Allah Allah! Bu adamlar ne kadir gecesi affedilir, ne bayram gecesi affedilir. Çin televizyonlara çıkıyorlar. Adamlar hafız. Adamlar hoca. Her gün benden beter hatim ediyor. Ben ayda bir hatim yapamıyorum. Adam haftada yapıyor. Böyle hafızlar var, çıkıyorlar. Her şeyi inkar ediyor. Kaderi inkar ediyor. Ramazanı Eylül'e sabit diyelim diyor adam ya. Eylül'e sabit diyelim diyor. Böyle dinsiz, kitapsız, zannederse hoca mihraba geçiyor orada bir yayla da, maylada bir yeri var işte gidiyor imamla. Bunun arkasına namaz kılınır mı? Bunun cenaze namazı kılınır mı bunların? Bunlar böyle dinsiz. Ama ayet okuyor, hadis okuyor. Şeytan kürsüye çıkacak buyurdu hadis-i şerifte, dikkat edin buyurdu. Onun için imanımızı muhafaza edelim. Ehl-i sünnetten kıl kadar ayrılırsan ne Kadir gecesi seni paklar, ne bayram gecesi. Evvela iman, el sünnete göre i'tikaz. Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunye'de bir hadis-i şerif zikrediyor. Evet. Bu hadis şerifte İbn Abbas sallallahü alemadan geliyor. Kadir gecesi olduğu zaman Hazreti Cibril yeryüzüne iniyor. Sidretül Münteha'nın sakinleri olan özel melekler var. Orası özel bir makam Kuranda da geçiyor. Kaç bin melek var orada? 70 bin melek var. Sade Sidretül Münteha'nın sakinleri. Her makamın sakinleri var. Ellerinde nurdan sancaklar var. Yere indikleri zaman Cibril sancağını dikiyor. Melekler sancağını dikiyor. Kaç yere dikiyorlar? dört yere dikiyorlar. Bir sancak kabe muazamaya Muazzama'ya dikiliyor. Bir sancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kabr şerifine, yeşil kubbeye dikiliyor. Allah Allah! Bir sancak Mescid-i Aksa'ya dikiliyor. Allah'ım o sancaklar hürmetine, Melaike-i hürmetine Filistinlileri, Gazzelileri, el i Sünnet, Müslümanları Yahudilerin elinden halâs eylesin. Mescid-i Aksa'yı halâs eylesin. Bir an evvel İslam âlemine yâde eylesin. Bir sancak Turu Sina'daki mescide dikiliyor. Turu Sina Dağ. Ben de çıkamadım. Deveyle çıkalım dediler. Baktım deve öyle bir şey diyor ki örgücü şey ya yamuk ya mübareğin, Nerem düzgün demiş ya. Yani dedim ki bu deveyle çıkiceği ama yayan çıkayım daha iyi. Yayan çıkmada da gözüm kesmedi daha. Ama nasıl deveyle çıkıyorlar alışmışlar yani. Deve böyle böyle Ondan sonra Turşina'nın üzerinde bir mescit var. Ebu Huraydazetleri oraya giderdi. Mısır'a gidenler, Turşina'a gidenler çıkabilirlerse ne mübarek mescittir? Musa Aleyhisselam'a nida gelen yer. Dördüncü o Hazreti Mehdi de e, zuhur ettiğinde de e, İsa Aleyhisselam nüzül ettiğinde de o mescide sığınacaklar. Yeçümcüyeçüdü dünya ettikleri zaman bütün Müslümanlar Tur Dağında. O mescide sığınacaklar, o mescidin çok önemi var. Sonra Cibril-i buyurur, teferruku dağılın, dağılırlar. Şimdi içinde imanlı bir erkek ve imanlı bir kadın bulunan ne ev kalır, ne oda kalır, ne daire kalır, ne sefine kalır, yani gemi, melekler okyanusun ortasındaki adada olsan bulurlar, gemide olsan bulurlar, deniz altında olsan bulurlar. Her yere girerler ve selam verirler. Ancak içinde köpek bulunan, bahçesinde demedik. Bahçesinde demedik. Nerede? İçinde köpek bulunan. Bak o Mehmet Görmez var ya, öyle bir adamdır o. Hadis-i Şerif Bukhari'de ne diyor? Melekler içinde kö köpek bulunan eve girmez. Bu Hadis-i Şerif Bukhari'de, hatta Kütübü Sitte'de, 40 hadisten biri mi bu? He? 40 hadis, altı kitap ittifaklı, bütün hadis-kankre ittifaklı. Peygamberimizin hadisiyle nasıl dalga geçiyor bu adam biliyor musunuz? Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki, emelekler köpek olan yere gelmiyorlarsa dünyaya da inmezler. Bu adam bu lafı dedi ya, ondan sonra siz hala bana diyorsunuz ki niye bunu konuşuyorsun? Ya nasıl konuşmam? Resulullah s. hadisle alay ediyor ya. Diyor ki, madem öyle dünyaya da inmezler diyor. Bak, bak, bak. Ya Resulullah buyuruyor bunu. içinde köpek olana girmez diyor daha. Ne konuşuyorsun ya? Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bunlar dalgacı, dalgacı. Hadis madis alay ediyorlar ya. Şu bak. Bak işte. Zaten Bukhari'de de var. Kelp olan eve, içine köpek olana girmezler. Hınzır olan, domuz olan eve girmezler. Şarap olan, içki bulunan eve girmezler. Buzdolabında varsa girmezler. Haramdan cünüp olan eve girmezler. Haramdan cünüp anladın, değil mi? Helaldan cünüp olursa ona girel. Yani adam hanımıyla ilişkiye girmiş, sonra uyuyor, istirahat ediyor, kalkacak, gusül e, edecek yani. Melekler ona gelir, o eve gelirler çünkü o helaldan cünüp, haramdan cünüp olursa gelmezler. Ondan sonra heykel olan eve, heykeller meykeller olan efendim, eve, canlı şey olan eve, girmezler. Ondan sonra gelirler, diğer bütün evlere, ocaklara girerler. Sabaha kadar tesbihat yaparlar, taklifat yaparlar, kelme-i tevhid okurlar. Ümmeti Muhammed'in günahları için sallallahu teala aleyhi istiğfar ederler. Ne zamana kadar? İmsak olana kadar. Evet. Sonra birinci kat semaya geri dönerken imsakta birinci kat semanın sakini melekler onları karşılarlar. "Nereden geliyorsunuz?" "Dünyadan geliyoruz." derler. Allah Allah. "Niye ne yapıyordunuz?" derler ümmet Muhammed'in Kadir gecesiydi, tebrik'e gittik diyorlar, bayramlarını kutlamaya gittik derler. Ondan sonra birinci kat semanın melekleri sorarlar. ümmet Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, dualarını Allah ne yaptı? Hazreti Cibril der ki, bak kardeşim, demin dediğim dört sınıftan olma, dört sınıftan san, tevbe kapısı açık şu anda, tevbe Hazreti Cibril der, inna allaha ghaferali salihihim ve şefa'hum fi talihihim. Allah iyilerini affetti, dikkat et. İyilerin de affa ihtiyacı var mı? <gülüyor> İyilerini affetti, onları da kötülerine şefaatçi etti. Yani toptan bir mağfiret var, bu dört müstesna. Bu dört çok tehlikeli bir dört. Böylece melekler tesbihatla, takdisatla yüksek sesle gökleri inim inim ünnetirler. Allah'a hamd ederler, şükrederler bizi affettiği için. Dualarımızı kabul ettiği için melekler sevinirler. Bu melekleri Allah böyle yaratmış. Ama Yoluna uyanları diyor. Yoluna uyanlar. Orasına dikkat. Sade Müslümanım demek yetmiyor. Sonra birinci kat semanın melekleri onları ikinci kata kadar teşrih ederler, eşlik ederler. Yedi kat semanın melekleri dünyadan dönenleri karşılarlar. Her bir katta bunları sorarlar, bu cevapları verirler. Sonra Cibril buyurur, ''Ya sükkânes Semavat, ey göklerin sakinleri, irciû'' herkes yerine dönsün. Oradan Sidratül Münteha'ya gelirler. Sidratül Münteha yedi katın üstünde. Cennetin orada artık, yanında mevva cenneti var. Sidratül Münteha büyük bir ağaç, Allah Allah! Bütün dalları cennete girenlerin herkesin evinde, ocağında onun dalları olacak. Kökleri de cehennem ehlinin zekkumlarıdır. Öyle bir ağaçtır Sidratül Münteha. Alemleri kaplamış. Oradaki melekler de sorarlar, neredeydiniz? Dünyadaydık. Nereden geldiniz işte, ne yaptınız? Aynı cevabı Allah. Sidretü'l-Münteha'nın melekleri de tesbihatta kısat yaparlar. Sonra Meva Cenneti işitir. Naim Cenneti, Adin Cenneti, Firdevs Cenneti. Arşur Rahman bu tesbihatı duyar. Ve böylece hepsi tesbihle, ile tehlil ile, Rabbul Alemine hamdü senalarla, şükürlerle, seslerini te terfi ederler, yükseltirler, şükür nidalarıyla. allah Teala sorar. Ya arşî, lime rafatâsavtâk? Ey benim arşım! Niye sesli bağırıyorsun? Allah bilmiyor mu biliyor böyle kurban olduğum tecelliler var. Aç der ki İlahiyel Ghani, ey benim zengin ilahım! İnneke gafartel bârihali sâlihi ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve şeffaate sâlihiha fi talihihâ. Sen ümmeti Muhammed'i affettin, dünkü Kadir gecesinde mağfiret ettin, iyilerini bağışladın, kötülerine şefaatçi ettin. Ben de buna şükür için dayanamadım, bağırıyorum diyor, hamd ediyorum, sesli hamd. Allah Teala muhsadekte ya arşı. Ey benim arşım, doğru söyledim. Ve ümmeti Muhammed'in indim el keramet. Ma la aynun ra'bela ve semad. Muhammedimin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin benim yanımda o kadar değeri var ki, daha hele bir gelsinler ahirette cennetime girsinler. Hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik, beşerin kalbinden geçmedik. Neler hazırladım onlara neler. onun için Allah Teala Habibini sallallahu aleyhi ve sellem bizim hakkımızda sevindirmeden O'nu vefat ettirmedi. Çünkü O hep bizi düşündü, dert etti, cehenneme gideceğiz diye Mevla buyurdu ki ''Ya Muhammed la tehtem, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gamlemme, kederlemme, üzülme! Fe innilâ uhuricu dünya, hattâ utayemde racâetil enbiyâ'' ''Ben senin ümmetini dünyadan çıkartmadan onlara, peygamberlere ihsan ettiğim lütufları ihsan edeceğim.'' Çünkü melekler ve Cibril me peygamberlere iniyordu, hiçbir ümmete indirmedim, senin ümmetine özel Kadir Gecesi'nde meleklerimi onlara indireceğim, buydu." İşte böyle büyük meseleler var. Onun için Allah'ın selamları, meleklerin selamları, duaları, istiğfarları, feyiz yağdırdıkları feyizler, bereketler, rahmetler, hepimizin kalplerimize, evlerimize, ocaklarımıza, sevdiklerimizin üzerine gelsin. Amin. Ve böylece bu mübarek gecenin sabahında boyunlarımız cehennemden azad olarak çıkmayı cümlemize Mevla nasip eylesin. Amin amin amin. Hurmeti Ta ha ve Dualarınıza devam edin. Afiyet istemeye devam edin ve böylece efendim Allahu Teala'nın ümmetimiz libetün, günahkar ümmet suçlu ümmet ve rabbun gafur çok bağışlayan bir rab onlara tecelli eylesin nidasına mazhar olalım inşallah rahman kısaca bir dua yapalım efendim ve hemen yatsı namazımızı teravih namazımızı eda edelim amin subhanallah ve bi alaihi ve bi'lhamdülillahi rabbil alamin sallallahu te'ala ve ala seyyidina muhammedin ve ala ali ve sahbi ya Allahu ya alim ya halim ya ali ya azim ya halim ya alim ya hakim La ilaha illa Allah, Nebüddül la wa fina wa minna. İnce öntes semiyu alim. Allah merjanı Nabi'na Muhammedan, sallallahu aleyhi sallam mahver. Allah merjanı şuğna kıyır al jaza. Allah merzel İslamı ve Müslümanin, ve zillı Şirk ve Müslümanin. Allah merkahir el kafara ve el fajara ve el mülipin. salimin. Aminin, Gani min, Ya İlah Ala min, Allah mektir lana min al ikbani fi dini, ve jana ala sıratı müstakim, varjukna lähliye ve lıstiqamete ve husna lıxidete fi dini, vaḥşurna ma nabiin ve sadiqin ve şehadai ve salihin, Rhametki ya rhaman rahmin, ya rhaman rahmin, ya rhaman rahmin, Allah minyan selyu ve اللهم نانسلك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأنبالنا اللهم مستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم لا منا مكرك ولا تنزعنا سترك اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا فنعوذ بأظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى بجملنا بالعافية Allah ﷻ nameyana səlülük mifajet el-akhir ve nəgudük mifajet el-şer. Allah ﷻ nameyana səlülük fiha ʿaafya ve səlülük fiha xayr. Allah ﷻ məhsen fil umur kulliha. Vəcirləmən xızı el-dunyaya və gədəb el-akhirə. Allah ﷻ mərbənətana fil dunyaya həsənə fil olan 1064 adet katmish şerif 530 adet siyurayfetir. 200 adet Yasin Şerif, 120 bin i̇hlas Şerif, 70 bin Kelime-i Teahhüt, Hatemat-ı Şerifesini fazl-ı kerem ile kabûle olan i Muhammed, Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem, Aziz, latîf, Şerif, ruh-i cümle aleyhim, aleyha rahmetu'l-bihi rahmati'l-mu'minin khulafa'i'r-rasidin ashabu'l-juhni ansar muhacirin tabi'in tabi'in etba'u't-taba'i'ne min mujdeedii'l-mufessirin muhaddisin fuqaa' kullati't-tullab huffaz fa'bil cümle hamle'i'l-qur'an arwahine silsile'i'l-shaykh ibn zumar't-turkaliyyin ve shaykh ibn tesefle'n arwahine analarimizdan babalarimizdan abajda takribaten taallukatimizdan ve hâsraten sahiplerinin geçmişlerinden mü'minîn-i vahine ve bu cemaatin geçmişlerinden Adem ve Havva annelerimize, babalarımıza ulaşan bütün silsile-i nesebimizdeki müminatın i mü'minâtin şu saatte hediye eyledik, ihsâl ile eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, Ya Rabbi sen günahları olanlar affeyle, mağfiret eyle, azapları olanlardan, azaplarını şu saat hürmetine defunâ ile. eyle, şümbarek ramazan Şerif hürmetine bir daha da azaplarını iade eyleme Ya Rabbel alemin ve Ya Hayran Nâsirin Ne hayırlı muratlarımız varsa ihsan ile bütün şerlerden emin eyle cennetini helal eyle, cennetini nasip eyle, rızanı bahşeyle cennetinle cemalinle müşerref eyle, rızanınla ve uslatinle i şerifinle müşerref eyle azabından gazabından sığındık muhafaza ile ateşinden muhafaza ile Ya Rabbi sakatından muhafaza ile. Cehenneme götürecek itikatlardan amellerden, muhafaza ile, Cehenneme sevk edecek kötü önderlerden, onlara tabi olmaktan, muhafaza ile, Ya Rabbi imamı ile çağıracağız buyuruyorsun hepimizi. Kurban olduğum ahirette bizi perişan edecek, cehenneme sevk edecek insanların peşine götürme bizi Ya Rabbel Alem. وَيَا خَيْرَ النَّاسِرِينَ وَيَا خَيْرَ الْفَاتِحِينَ Sen fazl-u kereminle cümlemize, iki cihan saadeti ihsan eyle, sevdiklerimize, bu dualara idkâle eyle. Buradan dağılmadan mağfurîn zümresine ilhâk ile Boynlarınızı şu saatte cehennemden âzâd ile Allah'ım gecemizi mübarek eyle! Maddi manevi bütün bereketleri ihsân eyle! Bayram gecesinde de isyandan muhafaza ile Bayram günü dostlarının bayramına ilhâk ile Bizden evvel ölmüşlere gani gani rahmet ile kabirlen nur eyle! Zekeriya Ahmet, Dursun Ömer, Salih, Bektaş Salahattin Halis, Abdullah Mevlüt'e resmiye nâ diye isimleri yazılan ve isimlerimize ulaşmamış olan cemaatlerimizden, cemaatlerimizin yakınlarından, bütün gençlerimizin erwahe için buyurun. Eşhedu el la ilahe illa Allah. Eşhedu anna Muhammedan abduhu ve rasul. La ilahe illa Allah. Muhammedu Rasulullah. Fi kulli lamhiti ve nefesin. Adadama müşahhu ilmi Allah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu Ya Rabbi! Kabul eyle, hediyelerimize vasıl eyle, kabirlerine nûr eyle! Amin Diyen dillerin nâ rıcahimden Amin Amin Amin Amin Âmin, Âmin, Âmin! Bi hurmet Dâhâ ve yâsînâ ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidina Mevlânâ, Muhammedin ve alâ âlâhâ sallâbî'e teslimen kâthîrâ ve rabbil âlemîn. Âmin! Ne zaman geleceğiz? Yani... Temmuz zor olur belki. Temmuz olur mu? Temmuz zor olur. Eylül'e atalım mı? Tatil edelim mi Eylül'e kadar? Yoksa gelin, Geliyor musunuz? Gelir misiniz? Geleyim mi? Yani Eylül'e mi tatil edelim? <gülüyor> He? Ne dediğinizi anlamıyorum ki ya. Geleceğiz diyenler el kaldırsın. Geleceğiz diyenler. Yarıya yok. He? Biz Temmuz'da neredeyiz? 7 Temmuz Cumartesi demişler. İnşallah akşam namazı, evet. akşam namazını cemaatle kılıp hemen sohbet olur. İnşallah. Tamam gelirseniz de, gelmeseniz de benden ağzımdan laf çıktı. Ben geleceğim yani. Ben ne yapayım daha? İnşallah Rahman. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in rabbil Bismillahirrahmanirrahim.